Merhaba, Kes Açık Radyo. Burası 949 AçıkRadyo.com. Ve Açık Gazete Programı Haftanın ikinci Açık Gazete Programı Açıldı Ömer Madra, Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple Birliktesiniz Ayrıca bizi destekleyen Arka plandan destekleyen ekipte de Emre Gümüşer ve Dicle Tiryaki var Günaydın Günaydın Evet şimdi Günün Bastı adlı Şarkıyla açılışımızı yaptık Dünden Bugüne aktarılan bir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 yerel meclislerinde Antaçımız dokunulmazlar diyen alt en alt kademe sınıflara da yer açılmasının girişimini gene Gandhi Hindistan'da gerçekleştirmiş oluyor. Gandhi'nin başını çektiği hareketten bahsediyoruz.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 Benzer bir patlama. Gene 50'den daha 50'den fazla ölünün olduğu patlama. Ee, Kenya'da devam eden bir e, alışveriş merkezi saldırısı var. Bunun detaylarından bahsederiz. Irak'ta Taziye Çatır Çatırı'nın saldırısından bahsetmiştik. 120'nin üzerinde de. ölü var Irak'ta. Ee, ve aynı zamanda muhtelif yerlerde de birçok saldırı var. Yani bir yandan da hortlamaya başlayacak olan faşizm korkusu var. Yunanistan'da insanlar e, faşistler tarafından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 ...da bir şehirde olmuş biliyor musun? Hayır. Leith... ...kasabasında... ...Kuzey Dakota eyaletinde... ...bayağı kasabayı... ...Amerikan Nazileri... ...ele geçirmeye kalkmış. Yüzlerce kişi de protesto etmiş bunu. Neo... Kasabayı mı ele geçirmeye evet. kalkmışlar? Evet. Neon Nazi lideri Jeff Sheep... ...ve...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 ile geçiriyorlar işte. Böyle fantastik planlar tarihte çok fazla vardı galiba. Hatta Türkiye'den Costa Rica'ya çıkarma yapmak isteyen aşırı sağcı faşist militanların da olduğuna dair de yakın zamanda haberler çıkıyordu. Ama bu daha ilçerden daha pratik bir şekilde gerçekleştirmeye çalışılan bir göç. Faşist e, göçü. Son derece ilginç bir haber aslında bu. Çünkü mesela e, antinazi gösterisine katılan yüzlerce kişinin arasında büyük ölçüde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 Evet, 200'e yakın yaralı ama e, mesela bu arada 62 kişinin 63 kişinin de e, hesabının verilemediği bilinmediği ne olur akıbetinin bilinmediği söyleniyor yani bir alışveriş merkezinin içinde e, toplam 60 küsur insanın nasıl kaybedilebileceği de ayrı bir soru. Çok büyük bir kaos var orada. Yani. Galiba buna verdikleri cevap içeride ki bazılarının rehineler yani rehinelerden bazılarının olduğu bazılarının da saldırganlardan kaçıp ardışveriş merkezi içerisinde saklanan insanlar olduğu söyleniyor. Ama dün gece itibariyle büyük bir operasyon düzenlenmiş. Devam Ve ediyor. Devam anladın. ediyor. Halen devam ediyor. Ama bir diğer taraftan da El Şabap internet sitesinden yaptığı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 ee, ...insanın yardımlarının büyük bir kısmını elinde bulunduran El Şabab Örgütü... ...ilk olarak orada ismini duyurmuştu. Yani yardım bizde ve bize gelmelisiniz diye bölge civarındaki insanlarda. Daha sonra terör saldırılarıyla ismini duyurmaya başlamıştı... ...Somali hükümetine karşı yaptıkları. Ee, ve galiba ilk olarak e, da... ...2011 senesinden sonra burada duyuyoruz isimlerini. Kenya saldırısı. Evet, şimdi bir de başka bir durumdan da bahsediyorlar... Ee,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 Olduğu e, yalnız gibi Cumhurbaşkanı Kenyatta'yı e, Dinledim BBC'den Pek öyle gözükmüyor Yani durumu çok kısa zaman içinde Kontrol altına alacağız ve Gerekli cezaları vereceğiz e, Ve cezalar Çok acıtıcı olacak Şeklinde konuştu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 ...kasabaların Elin Suray Ürgütü'nün denetimine girdiğine dair... ...haberlere e, nasıl bir yorumda bulun, bulunabileceğini sormuş. E, Gülde e, eğer bu işler uzarsa... ...istikrarsız bir ülkede radikal ekstrem akımlar giderek güçlenir. O ülkede, e, o ülke içinde, bölge içinde tehlikeli hale gelir diye... ...kendi çekincisini de göstermiş Cumhurbaşkanı Abdülhak Gülde. Evet bugün e, zamanımız... ve <gülüyor> Durumumuz yok. Bu Suriye ile ilgili analiz yapacak ama çok önemli senin de hatırlattım bu gerek soru Cumhurbaşkanı Gül'e sorulan soru gerekse de verdiği cevap. Evet artık yani kendi işlerinde de çatışıyorlar. Ekstrem evet. çok büyük bir tehlike yaratmaya ve özellikle Türkiye'nin güney, güneydoğu sınırında bunun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 Ee, onun da şimdi birazdan en tipik belirtisi olan bu Beşiktaş Galatasaray Derby maçında rekor sayıda seyirci önünde, rekor sayıda az polis önünde ee, çok tuhaf olaylar zinciri sonunda meydana gelen durumları birazdan tartışmaya çalışacağız. Açık kaste.